Bismillahirrahmanirrahim. Tövbenin şartları ve tövbe ile ilgili bazı hükümler. Raşid bin Hüseyin el-Abdülkerim, tercüme Muhammed Şahin'e ait. Allah Teala buyurdu ki, Eyni Nebi! Onlar canlarını almaları için hala kendilerine meleklerin ölüm meleği ile onun yardımcılarının gelmesini veya kıyamet günü kullarının arasında hüküm vermesi için Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin ayetlerinden kıyamet alametlerinden birisinin gelmesini, güneşin batıdan doğmasını mı bekliyorlar? Rabbinin ayetleri geldiği gün, Güneş batıdan doğduğunda kişi daha önce iman etmemiş veya imanından bir hayır kazanmamışsa, salih amel işlememişse, imanı ona hiçbir fayda vermez. Ey Nebi onlara de ki, hakkı batıldan, iyiyi kötüden ayırt etmeniz için onun gelmesini bekleyin. Doğrusu biz de bekleyenlerdeniz. Allah Teala yine buyurdu ki, Allah için tövbe ancak bilmeyerek kötülük yapan, sonra hemen tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah kullarını çok iyi bilen, onların işlerini çekip çevirmede hikmet sahibidir. Kötülükleri işlemekte ısrar edip dururken, ölüm gelip çatınca, şimdi işte gerçekten tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi kabul edilmez. İşte onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır. Ebu Musa'dan Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah azze ve celle güneş battığı yerden doğuncaya kadar gündüz günah işleyen tövbe etsin diye geceleyin elini uzatır. Gece günah işleyen de tövbe etsin diye gündüz elini uzatır. Abdullah bin Ömer'den Allah ondan ve babasından razı olsun rivayet olunduğuna göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz ki Allah canı boğazına ulaşmadıkça kolun tövbesini kabul eder. Konunun kısa açıklaması. Tövbenin şartları vardır. Tövbe eden kimse bu şartları yerine getirip gerçekleştirirse Allah'ın izniyle tövbesi kabul olunur. Bu sebeple insanın ölümü görmedikçe, öldüğü kesinleşmedikçe, canı boğazına dayanmadıkça veya güneş battığı yerden doğmadıkça veya da insanlar... Kıyametin koptuğundan emin olmadıkça tövbe kabul edilir. Konudan çıkarılan sonuçlar. 1- Ölüm gelmeden ve can boğaza dayanmadan önce olması tövbenin şartlarındandır. 2- Güneşin battığı yerden çıkmasından önce tövbenin şartlarındandır. 3- evet, Önce olması. Çünkü güneş battığı yerden çıktığında ameller sona erer, tövbe kabul edilmez. 3. işlediği günaha samimi bir şekilde tövbe ettikten sonra tekrar dönen kimsenin ilk tövbesi kabul olunur. Fakat bir daha tövbe etmesi gerekir diyoruz. Hayırlara vesile olur inşallah.